Hayvanların Bay Jones'u devirerek devrim yaptıkları çiftlik hikayesi birçok ülkede sansüre uğramış, İngiltere ve Amerika'da engellenmeye çalışılmış ve bazı bölümlerde cümle değişikliğine uğratılmış olmasına rağmen yine de içeriğinden vermek istediği mesajdan uzaklaştırılamamıştır. Bu yönüyle Orwell'in en iyi yapıtlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bay Jones beylik çiftliğinin sahibidir. Oldukça sarhoş olduğu bir gece yatmaya gittikten sonra koca reis dedikleri domuz bir rüya gördüğünü ve ondan bahsetmek istediğini söyler. Çağrısı üstüne Bluebell, Jesse, Pincher isimli köpekler ve diğer tüm hayvanlar toplanır. Koca reis konuşmasında yaşadıkları hayatın yoksulluk, açlık sabahtan akşama koşturmaca arasında geçtiğini söyler. Sefillik ve kölelikten ibaret olan hayatlarına dikkat çeker. İngiltere'de hiçbir hayvanın özgür olmadığını ve insanların üretmeden tüketen tek mahluk olduğunu anlatır. Asıl meseleye gelir. Bu sefirliğe niçin boyun eğelim? Ve tek sorunlarının insan olduğu sonucuna varmalarını sağlar. Tek gerçek düşmanları vardır, insan. Koca reis nihayetinde görmüş olduğu düşü anlatır. İnsanın ortadan kalktıktan sonra yeryüzünün nasıl bir yer olacağını görmüştür. Bir de İngiltere'nin Hayvanları isimli bir şarkının ezgisini duymuştur. Şarkı, hayvanların içine müthiş bir heyecan salar ve hep beraber söylerken bütün çiftlik inler. Ne yazık ki Bay Jones bu gürültüye uyanır ve tüfeğini kaptığı gibi karanlığa saçmalar yağdırır. Çok geçmeden bütün çiftlik uykuya dalar. Birkaç gün sonra koca reis uykusunda ölür. Yaptığı konuşma diğer hayvanlarda yeni bir çığır açmıştır. Hayvanların en zekileri olarak bilinen domuzların en yeteneklisi olan Snowball ve Napolyon'a eğitme ve örgütlenme işi verilmiştir. Yoğun toplantılar sonucu ayaklanmaya karar vermişler ve bir gün Bay Jones'un hepsini aç bırakması ve birkaç işçinin hayvanları kırbaçlaması sonucunda isyana kalkışırlar. Ayaklanma başarıyla sonuçlanmış, Jones çiftlikten kovulmuştur. Artık çiftliğin ismi hayvan çiftliği olmuştur. Domuzlar üç aylık çalışmalar sonucunda hayvancılığın temel ilkelerini belirlemiş ve yedi emir altında toplamışlardır. Tüm hayvanlar bu kuralları kabul eder. Zaman zaman analarından emdikleri süt burunlarından gelir. Aletler hayvanlara uygun değildir, o yüzden büyük zorluk çekerler. Sadece zeki domuzlar her işin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Çünkü bu zeki domuzlar doğrudan çalışmayıp diğerlerini yönetip tüm işi onlara yaptırırlar. Ekinlerin biçilip toplanmasında bütün hayvanlar seferber olurken sadece kısrak molly sabahları erken kalkamaz. Yaşlı eşek benjamin de uyuşuk ve dik kafalılığını sürdürmektedir. Kedi ise bir iş çıktığında genelde ortadan kaybolur. Snowball'un yapmış olduğu resmi bayraklar her pazar göndere çekilir ve böylece bütün hayvanlar toplantı denilen genel kurula katılırlar. Bir sonraki haftanın işleri konuşulurken kararlar tartışılır. Toplantıların en ateşli konuşmacıları Snowball ve Napolyon'dur. Ötekilere gerekli açıklamaları yapmak için Squealer isimli domuz görevlendirilmiştir. Olup bitenleri yaz sonunda tüm ülke duymuştur. Diğer komşu çiftliklerin hayvanlarına ulaşılıp ayaklanmanın öyküsü anlatılır ve İngiltere'nin hayvanları şarkısı öğretilir. Öteki çiftçiler ise Jones'un uğramış olduğu talihsizlikten nasıl yararlanacaklarını düşünürler. Komşu çiftliklerden olan Foxwood'un sahibi Bay Pilkington'la Pinkfield çiftliğinin sahibi Bay Frederick de birbirleriyle asla geçinemezler. Napolyon ilerleyen zamanlarda her ikisinden de faydalanmayı başarmıştır. Bir gün Johnson adamları ve bu çiftlik sahipleri Johnson çiftliğini geri almak için baskın yaparlar ve aralarında büyük kanlı bir savaş çıkar. Sonucunda zafer hayvanlarındır. Zamanla Snowball ve Napolyon arasında anlaşmazlıklar çıksa da yönetim hep zeki olan domuzlardadır. Snowball'un fikriyle yel değirmeni yapmaya karar verilir. Böylece işleri kolaylaşacak, sadece üç gün çalışacaklardır. Napolyon buna karşı çıkar ve köpeklerini saldırtarak snowball'un kaçmasına sebep olur. Yaptığı bu taktikle başa sadece o geçer ve yel değirmeni çalışmasını başlatır. Koca bir sene köle gibi çalışmışlardır. Fakat her şey gelecekleri içindir. Napolyon zaman içinde çiftlikte kuralları değiştirir ve her konuşmasıyla çiftlik hayvanlarını ikna edip kendine hayran bırakır. Ne var ki domuzlar azar azar Johnson evine yerleşip öteki hayvanlara göre daha lüks bir yaşama geçmişlerdir. Diğerleri kendi aralarında itiraz edecek olsa da domuzların kesinlikle bir açıklaması vardır. Öyle ki, Artık öteki hayvanlar, Napolyon'un çiftlik evinin bahçesinde piposuyla dolaşmasına, Bay ve Bayan Johnson kıyafetlerini giyinip hem şaşalı hem keyifli bir hayat yaşamalarına şaşırmazlar. Bir akşam çiftliğe gelen çiftçiler her şeye, özellikle yel değirmenine hayran kalmışlardır. Akşamları kahkahalarla şarkılar yükselirken, öteki hayvanlar evin bahçesinden gizlice izlemeye başlarlar. İlk kez hayvanlar ve insanlar eşit koşullara gelmiştir. Bay Pilkington masada esprisini patlatır. Sizler aşağı kesimlerden hayvanlarınızla uğraşmak zorundaysanız, bizler de bizden aşağı sınıflardan insanlarımızla uğraşmak zorundayız. Espri masayı kahkaya boğmuştur ve bardaklar hayvan çiftliğinin şerefine kalkar. Napolyon'un yönetmekten onur duyduğu bu çiftlik bir kooperatif girişimidir. O güne kadar çiftlikteki hayvanlar arasında birbirlerine yoldaş demek salakça bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığa son verilecektir. Bayrakları artık tek renk olacak ve çiftlik tekrar beylik çiftlik adıyla bilinecektir. Gecenin sonunda evde büyük bir patırtı kopmuştur. Oynadıkları kağıt oyununda Napolyon ve Bay Pilkington'ın aynı elinde maça ası çıkmıştır. Diğer hayvanlar için artık tek bir görüş vardır. Domuzların yüzlerine bir de insanların yüzlerine bakarlar fakat onları birbirinden ayırt edemezler.